Upenak iklim zirvesine 53 gün kaldı. Hayatını hayvanlara ve ağaçlara adayan Kongolu Rene Ngingongo alternatif Nobel'e layık görüldü. Kendi anılarının çocuklarının anısı olamayacağını, çünkü dünyanın hızla değiştiğini ve her şeyin yok olduğunu söylüyor Rene Ngingongo. Üstelik bu yüzden de kendini suçluyor. Ormanları kurtarmak için daha erken dünyaya gelmesi gerektiğini düşünüyor. Ngingongo Right Livelihood ödülünü, yani doğru yaşam ödülünü kazandı. Ödülün gerekçesi ise şuydu. O, Kongo yağmur ormanlarını yok eden güçlerle mücadele etmekten çekinmeyecek kadar cesur ve ormanların korunması ve sürdürülebilir kullanımı için politik desteği sağlayacak kadar da kararlıydı. Nugongo dışında Yeni Zelanda'dan bir kişi küresel anlamda nükleer silahsızlanmanın üstüne yaptığı başarılı çalışmalar için, Avustralya'dan 85 yaşında bir kadın, Afrika'da binlerce kadının sağlığını ve umutlarını iyileştirdiği için bir kişi ve bir Kanadalı da iklim değişikliğine dair bilinci arttırdığı için aynı ödüle layık görüldü. N'gongo, ödüllerin zamanlamasının çok güzel olduğunu çünkü Kopenhag hazırlıklarının dünya çapında hızla devam ettiğini belirtti. N'gongo, 1994'te ormansızlaşmanın etkileri üstünde çalışan bir STK kurmuştu. 1996-2002, Kongo Sivil Savaşları'nda savaşan tarafların maden çıkarırken çevreye verdikleri zararları araştırdı. Ayrıca 2008'de Greenpeace Afrika kurulduğundan beri Greenpeace Afrika'da siyasi danışman olarak çalışıyor. Bilimsel araştırmalara dönecek olursak Adelaide ve Macquarie Üniversitelerinin ortak araştırmasına göre risk altındaki türlerin yetişkin nüfusu 5000'in altındaysa yani üreyen türler arasında üreyen üreyebilecek bireyler 5000 sayısının altındaysa küresel iklim değişikliği ve doğal yaşam alanlarının yok olması karşısında maalesef hiçbir şansları kalmıyor ve bu türlerin soylarının tükenmesi söz konusu. Birçok araştırmanın türlerin devamlılığı için gereken asgari nüfusu yok saydıklarını belirten araştırmacılar, iyileştirmeye çalışılan birçok türün uzun dönemde hayatta kalabilmek için sayıca çok az olduğunu söylediler. Çünkü genetik zenginlik bir türün evrilerek yeni ortama ayak uydurabilmesi için en gerekli olan şeylerden bir tanesi. Sayıca azalan türlerde genetik zenginlik de azalıyor. Onun için bir canlıyı korumak için yok olmanın eşiğine gelmesini beklememek gerek. Baştan önlemleri alarak o canlının yok olacak seviyelere inmemesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Eşik derken işte Kopenhag'da biliyorsunuz böyle bir eşik. Yani bir an önce gerekli olan önlemleri çok geç olmadan almamız gerekiyor. İklim değişikliğinin etkilerinin ve tehlikelerinin de farkında olan binlerce insan Hafta sonu İngiltere'nin en büyük termik santralini kapatmaya hazırlanıyor. Hareket var her tarafta. Aktivistler cumartesi günü 2000 megawattlık Radcliffe-on-Sore termik santralinin etrafında bir araya gelecek. Ve tabii ki bu faaliyetlerle de bu santralin çalışmalarını engellemeye çalışacaklar. Bu eyleme büyük iklim baskı adını vermişler. Eylem katılımcılarının büyük bir kısmı bir kampta bir araya gelecek. Aralarında aptal uçak ve iklim aciliyeti gibi isimler içeren gruplar da var. Bu eylemi Ağustos'tan beri planlıyorlar. Santral polisten alana giren Herkesi gözaltına almasını talep etti. Yeni güvenlik önlemleri aldı. Çit sistemlerini geliştirdi. Ancak buna karşın aktivistler alana yalnızca karadan değil sudan ve havadan da giriş yapacaklarını açıkladılar. Bakalım cumartesi günü nasıl bir tabloyla karşılaşacağız. Ortada santral yetkilileri buna karşı duran yüzlerce aktivist ve tabii ki polis olacak. Burada kimden yanayız? Tabii ki bu santrali engellemeye Çalışan insanlardan yanayız. Çünkü onlar bir suça burada e, tanıklık ediyorlar. Bir suçu durdurmak istiyorlar. Bu santralin sahibi olan e, enerji devi de E.ON. Ve yılda bu santral 9 milyon tondan fazla karbon salınımına neden oluyor. Yani bu santral İngiltere'nin en büyük karbon kirleticilerinden bir tanesi. Ve umuyoruz eylemciler buradaki amaçlarını e, gerçekleştirebilirler. Greenpeace raporuna göre Shell... Nesle, Motorola ve Bridgestone Çin'in kirlenmesinden sorumlu 18 şirket arasında. Yani bakın bu dünya devi şirketler, bu çok uluslu şirketler Çin'de kendi ülkelerinde veya batı ülkelerinde uygulanan çevre standartlarını harfiyen uygularken bir bakıyorsunuz Çin'e gelmişler ve burada ihlal ve su yollarını toprağı kirletiyorlar, çevre yasalarını ihlal ediyorlar. Greenpeace, Çin'in iklim değişikliği kampanyacısı Tianjie Ma, kendi sektörlerinde lider olmayı başaran bu şirketlerin, Çin'deki en temel çevre düzenlemelerine uymayı başaramamış olmalarını çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi. Tabii kendisine katılmamak elde değil. Kampanyacı ayrıca kamuoyunun bu şirketlerin ırmaklara ve göllere neler döktüğünü ve karşı karşıya oldukları riskleri de bilmeye hakkı olduğunu söyledi. Çin yasalarına göre Çevre Bakanlığı yetkilileri bir şirketin, Asgari çevre kurallarına uymadığına karar verirse bu şirketler bu durumu 30 gün içinde kamuoyuna açıklamak zorundalar. Bu sistem Çin'de Mayıs 2008'den beri uygulanıyor. Greenpeace'in de kampanyalarıyla benzer bir sistem Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 yıldan beri uygulanıyor. Ve bu arada %61 oranında bu tip ihlallerin azaldığı gözlenmiş. Ancak Çin'de uygulamalar şu anda sıkı değil. Umuyoruz benzer uygulamalarla Çin'de e, bu başarıları elde eder ve artık kamuoyu kendisine karşı e, oluşturulan risklerden, şirketlerin yaptıkları suçlardan e, bu şekilde haberdar olur ve bunun karşılığında da bu şirketler gerekli olan önlemleri alırlar. Esas tabii ki almamız gereken önlem şu anda ve önceliğimiz Kopenhag. Kopenhag'da devletlerin üzerlerine düşen sorumlulukları almaları ve maalesef. Kopenhag İklim Zirvesi'ne son 53 gün. Gezegenin geleceği için geri sayım devam ediyor. Sağlıcakla kalın.